Ağzı Allah'tan Şeytan'ın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 Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin. Ve barne fi buyutikun, ve la tabrjen tabrj al jahiliyyet ve aqimn salah, ve aqimn al ve ve Allah ve Rasûl.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 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيْكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ وَرَسُولُهُ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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج böyle ki, la yakûn al-ûmîn harajû fi azvaj adâyîhim, ıda qabû minhûn wa qara, ve kân Ey Muhammed, hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye, eşini yanında tut.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 Hesap görücü olarak Allah yeter. Ma kana Muhammed abaa rijalikum ve la Allahu bi Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir fakat o Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ye eyühellezine amenu zkurullaha zikran kesira ve subihuhu bukreten ve asila ey iman edenler. Allah'ı çokça zikredin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 O'nun melekleridir. Allah müminlere çok merhamet edicidir. yevme selam ve a'adde ecran kerima Allah'a kavuşacakları gün müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır. Ya eyühen Nebiy inne mersalnak shahiden ve mubessiran ve nezira ve da'iyan ila Allahi bi iznihi ve sirajan Ey peygamber biz seni bir şahit bir müjdeci bir uyarıcı Allah'ın izniyle ona çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Ve müminlere Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا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 أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَا مَلَكَتْ Ey Peygamber! Biz, mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeleri,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 Sırjı mı taşıy? منهم نو تؤي إليك من تشاء و بتويت من من بتويت فلا جناح علي Zalik adenan, tqrr ayyunun, ve la yhpzn, ve yrbzyn Ey Muhammed.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 ''İnne zâlikum kâna yu'din nabiyya fayastahyee minkum wa allahu la yastahyee minal haqq ''Wa ıza sâltumuhun nama ta'an fasaluhun hijab'' Zalikum, aqharul kulubum ve kulubihin. Vma kana l-kum an tuzdur Rasulullah ve l-aa tankipu azvajhu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 Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. bi kulli Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم İkvanınlı, a bana, ikvanınlı, a bana, a xovatınlı, ve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 Ve kimi <gülüyor> müminler ve müminlerin kimi müminler ve müminlerin kimi müminler ve müminlerin ve mümin kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar. Ya ayıhen Nabi, kıl azajık ve bannatık ve nesai müminin yudanin عليهن نم جلابي بهن. Zalik adana, ayi yurrfna, fala yudain.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 لئن لم يته المنافقون والذين في قلوبهم رضو والمرجفون في المدينة لنغرّينك بهم، لنغرّينك بهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا.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 Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler. Sunnet Allah fitladin min lan Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.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 Belki kıyamet saati yakın da olabilir. İnna Allahu kafirin ve a'dd sa'ira. Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. Qalidin fihi abda la yedun waliyyu, ve la nacira.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 وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّب۪يلًا رَبَّنَا اَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا Yine onlar derler ki, Ey Rabbimiz!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 Yaa ay yehal ladinamenettakullah ve qolul qolul sadi da yusluplakum aamalakum ve yufirlakum zonubkum ve ey iman edenler Allah'tan korkun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 Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile, Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp, kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince, büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir.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 Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamd olsun. Ahirette de hamd yalnız O'na mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Ya'lemu fi'l-ard wa minha fiha gafur Allah yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْرَبُ وَلَا أَكْبَرُ اِلَّا في كتاب مبين. İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed! De ki, hayır öyle değil. Gaybı bilen Rabbime ant olsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır. Miyacizillezinin amanu amelussalihati ulai kalehum magfiratu ve rizqun kerim. Allah iman edip salih ameli işleyenleri mükafatlandırmak için Hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır. <gülüyor> Ayetlerimiz hakkında bize aciz bırakmak için uğraşanlara gelince. İşte onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır. Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Ma'allezinin kafar hal kullum Yine inkar edenler dediler ki size Tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi? Eftara alallahi kadiban an bihinne la yu'minun ba'id O Allah'a karşı yalan muydurdu? Yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler. Efelem yeru ila ma beyne eydihim ve ma halfuhum min es ''İnne şe'neğsif bihimul erda ev nuskıtu aleyhim kisafen mine's semâ'' ''İnne fî zâlike le li kulli abdim munîb'' Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek, onları yere batırır veya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 Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahy ettik. "Ve Süleyman'a rüzgarı kudûha şehrun ve ravâhu şehrun ve esel malehu ayne'l-qatr ve وَمِنَ الْجِنِّ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ رَبِّهِ يَزِغْ مِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle,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 İyamalo, Al Daoud şükra, ve külülümün ibadiyi Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır.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 Lâqad kân lı sbe’în fi misknîhim ayyet jannatân ey yeminî ve şimalî kulu Andolsun ki.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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين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 acı ılgınlı ve içinde biraz da sidir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Zelika <Sessizlik> cezaynehu bima keferu ve hel najazi illa el kafur. Nimetlere karşından kürlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız ve cealnâ ve beyne'l-kurâ'lletî bâraknâ fîhâ kuran zâhiratan ve qaddarnâ fîhâ's-seyr ve qaddarnâ fîhâ's-seyr yesîrû fîhâ leylîyev ve eyâmen âminîn bis-sebâ halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında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 وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْقَانٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْ هَا فِي شَكْءٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَف۪يمٍ Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayır edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur Ulidullezinezamtum min dunillahi la yemlifuna mif kal zerratin fis semawati ve la fil ard ve ma lehum fehima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 Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ حَتَّى اِذَا فُزِّعَاً قُلُوا بِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ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 قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَإِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ وَإِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا اَوْ ف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينَ Ey Muhammed! De ki, size göklerden ve yerden...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 Size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz Ulli cem'u baynenâ rabbunâ thumma bil de ki Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir o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 kin tarın neile Alem ama biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik fakat insanların çoğu bunu bilmezler وَيَقُولُونَ مَتَا Onlar eğer siz doğru sözlü kimselerseniz bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler. قُلْ لَكُمْ مِعَادُ De ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz. Ve kâlel-lezîne keferûlen nûmine bihâzâ'l-Kur'âni vela billezî beyn